Enlem ve Boylam. Hazırlayan ve sunan Mustafa Birgin. Eğlence Şenliği. <Sessizlik> <Elvaiyeşim, Sessizlik> www.mbirgin.com Kendimle Boylan 82 Haziran 2015 Başladı, hoş geldiniz Yüz yüze görüşmeler Geçen ay yayınladığımız yüz yüze görüşmelerin devamını sunuyoruz. Peki Bey, ben şunu soruyorum. Evet, şimdi, musikiyle ilginiz, iyi bir yorum kabiliyetiniz var, iyi yorumlayabiliyorsunuz. Gözleri görmeyen bir insan olarak sese daha bir eğilimli, daha bir hassas, daha böyle ondan farklı anlamlar çıkarabilen bir insan olmuşsunuzdur diye düşünüyorum. Onun etkisi var mıdır? Hani böyle yorumunuzun iyiliğinde ya da güzelliğinde değil. Pay var doğruluk payı şöyle. E, dikkat noktasında biraz daha böyle duyarlı olabilirsiniz. Ama yani karga her zaman kargadır. Serçe her zaman serçedir. Bu değişmez. Şunu mu söylüyoruz? Yani görme engellerinin hepsi Ses konusunda iyi olmayabilir diyorsun değil yani mi? Yani biraz daha dikkatli ol. Ha olur. oranca baktığımız zaman standardın üzerinde diyelim. Biz işte 7 yaşından beri e, biraz da böyle yatılı okullarda falan büyüdük ya e, keşfettiler bir ufak bir şarkıyla. Abim der ki ya der senin der işin rast gitmiyor işte piyasada onca adamlar var işte senin sesin bu güzellikte sen bir şey yapamadın falan. Yani yapılmayınca olmuyor. Artık bu saatten sonra da Kemal Sonal'ın dediği gibi emeklilik garantisi var, sigortası var yani bulmuşuz bir iş. Onun peşine gidiyoruz. Boş zamanlarımızda da işte en büyük hayalim de o, diyor kayıtlarını oluşturup böyle çoluğuma çocuğuma bırakmak. Büyük oğlum Berat 5 yaşında çok ilgileniyor, çok dinler. Dinletiyoruz onlara böyle hemen duya duyunca da Aha baba babam söylüyor diye hemen diyor. Hayrolsun bakalım. Yani durum böyle. Ee, bir de şunu sorarlar. İşte abuk sabuk çok sorular alırız. biz görme engelli olarak derler ki işte ağlayınca gözünüzden yaş gelir mi? Ya bu gözün yani tamam anladık görüntüsü yok da ağlayınca illaki normal insanlar gibi sular seller gibi ağlanır. İşte rüyada görülür mü diye soranlar olur. Rüyada biz e, hiç görmeyenlerin rüya görmediğini söylerler ama ben böyle bir televizyon ekranı düşünün o televizyon ekranı nasıl açılıp kapandığında hiçbir şey kalmıyorsa ben uyandığımda o rüyaya dair hiçbir şey hatırlamıyorum hmm. ama o görüntüye dair yani olaylar tamamen hafızamızda da görüntü yok peki siz doğuştan mı? doğuştan evet, evet. o zaman siz renklere dair böyle yok hiçbir şey yok şimdi yani mesela art, mavi kırmızı yeşil aynen, zaman aynen aynen hiçbir şey bildirmiyor zihninizde yani onun ne olduğunu bilmeyince siyah hmm. siyah beyaz beyaz hiçbir görünceyle hiçbir şey yok ondan da ilgili. Biliyorsunuz zaten insanın kendisi zaten kısıtlı bir varlık bu dünyada. Yani belli frekans aralığını görebiliyor. Belli frekans aralığını işitebiliyor. Yani şunu demek istiyorum. Bu dünyada sınırlı varlıklarız. Asıl olan öte alemdir. Ahiret hayatında sınırsız Gözden ve... sorumsuzuz biz. Geri kalanlar yine bize... Tabii tabii. Yani hem o hem şunu diyorum. Öte alem de görmeyenler de görür. Hani bizim burada mesela frekans aralığımız var. Mesela melekleri göremiyoruz ama onlar var. Varlıklarına iman ediyoruz. Ama nerede hani göster göremiyorsun. Neden? Çünkü senin görme alanın kısıtlı. Bizim duymadığımız sesler var. Mesela depremler böyle köpekler, atlar daha erken hissediyor. Niye? Nasıl hissediyor? Onların duyma aralığı bizim duyma aralığımızın ötesinde ya da farklı bir aralıkta. Şunu diyorum. Öte alemde yani bu sınırlarımız genişleyecek, bambaşka bir boyut kazanacak. İşte bu anlamda görmeyen insan ya da bu dünyada engelli olan bir insan öte alemde sapasağlam ve engelsiz olarak hatta bu dünyadaki kısıtlı insanların çok daha fevkinde potansiyellere sahip olacaklar. Evet, öyle olacağı söyleniyor. İnşallah biz de o grupta oluruz ama şunu da unutmayarım ki herkes bir engelli yaradır. Yine çok bir trajik bir olay daha söyleyeceğim. Yani ne olacağımız hiç belli olmaz. De bizim. Ee, şimdi benim lisede görenlerin içindeydim ben. Bir arkadaşım vardı. İşte pansiyonla okulun arası kaldığımız yerin arası vardı bayağı bir. Buna dedim ki ya dedim bugün de dedim hani okula seninle gitsek. Bana yardımcı olsan sonuçta memleketim de olsa. Hani bilmediğim ufak bir ilçe. Bu dedi işte seni taşıyacağım dedi? yanımda bavul taşısam ondan iyi dedi. Ne dedi senle uğraşacağım dedi. Şimdi buradan hemen şuraya bağlayacağım. Dervişin birisi tıraş olurmuş berberde. Hmm. O hikayeyi bilirsiniz. Mafya kılıklı bir adam gelmiş yine böyle berbere tıraş olurken. Dervişin kafaya bir tane patlatmış. Kalk lan demiş. Neyse bu pıskınlanmış süslenmiş tıraşını olmuş. O arada at arabası geçerken langırt buna bir çarpmış berber de demiş ki ya derviş efendi pek ağır olmadı mı demiş, hmm. de demiş o kabağın da bir sahibi var demiş hmm. o hesa bu çocuk bana bunu dedi aradan bir 3-5 sene geçti abisi beni tanıdı gel dedi seninle eve gideceğiz dedim hayırdır gelsen gel dedi gittik eve çocuğun sokaktan giderken kafasına elektrik telleri düşmüş Allah sadece akıl dışında bütün yetilerini almış ne göz, ne kulak, ne bir yemek yeme Beni gördü, böyle bir ağladı Elimi sıktı yani Bir helallik istedim, yani onu fark ettim Onun için ben kendi durumumdan aşağıdakilere de olsa Kendi durumumdaki de olsa, hani yukarı da olsa Yine bunu engelde olmayanlardan da rica ediyorum Bu artık öyle bir çağdayız ki En büyük, bütün her şey bir yana en büyük olay bu yani duyarlı olun, yardımcı olun, işte bir yere gidiyormuş, işte sorun. Hani bazı odunlar çıkabilir. Kendi camiamızda olsa odun diyorum ben o insanlara. Çünkü ben gidemiyorum ve gideceğim yere diyor. Böyle vatandaşı ters diyor. Hani çok bilmiş ayağından. Hani yardımı reddediyor. Reddediyor ediyor, ediyor. ama Bayağı onu nazik olmadı. bir şekilde etse bir şey olmayacak. Hı hı. Ama vatandaşın sizden rica ediyorum ne olur. Yani gerekirse yalvarayım diyeyim artık. Böyle gördüğünüz zaman hani... Yardımcı olun. Mesela geçen ben bir yine bir olay, olay olay açıyor. Yani açıyorum. zorla değil yani de teklif edin. edin. Yani bir şekilde gönlünü alın. Tamam siz gidersiniz ama ben de oraya kadar size eşlik edeyim işte şunu yapayım bunu yapayım. Yine tekerlekli sandalyeyle gezen birini otobüs durağına geldi çocuk e, şoför oradan geçti halde geçmiyorum dedi. Çat kapıyı kapattı. İkinci otobüs yine aynısını yaptı. Üçüncü otobüsün artık ben önüne atladım. Dedim ki ya niye yalan söylüyorsun? O otobüs oradan geçiyor ya kimi uğraşacak şimdi dedi onunla dedi, kapıyı açacak dedi bindirecek indirecek dedi o da çekti gitti yani orada işte ben ayaklarımın olduğuna tuttuğuna var olduğuma şükrettim bir yerde bu hmm. çocuk gibi olsaydık dedim hani Allah'a şükür şimdi yer veren vermeyen konu noktasında mesela az önce metroya bindik siz de gördünüz ilk etapta oturduk ikinci etapta hani ben oturmadım yakın diye ama gelip de biri de hani yer şuraya otur da demedi yani siz gördünüz belki görüntü olarak göstermişlerdir ama bana ses olarak denmedi ama. Yani Demem o ki işte herkes engelli adayı onun için gördüğünüzde kayıtsız kalmayınız. Çünkü kimsenin ne olacağını nereye varacağını Allah bilir. Onun için yarınımızı yapmayalım diyorum. Vallahi hepimizin gideceği bir karış toprak, Ada olsa, Paşa olsa, Bey olsa gidiyor. Değişik şekilde ölümler duyuyoruz, değişik anlar, değişik yani nerede olacağı belli olmuyor. İşte sonu, ser diyor ki yokuz. Halbuki yoktan var eden vardan da yok eder. Yoktan nasıl var oluyorsak vardan da yok oluruz ve yoktan yine var oluruz. Bu az önce sizleriniz ya göremiyoruz ama iman ediyoruz. Nasıl aklımızı kabul ediyorsa inancımızın da bir bütün olduğunu. E, soyut kavramların, akıl gibi işte düşünce gibi kavramların var olup da Allah'ın varlığını inkar etmenin de bir gaflet olduğunu biliyoruz yani. Bunu böyle hı -hı. idrak etmek lazım. Yok zaten hani görmek isteyen göz için ya da yani um, Kimi bakar göremez, hı -hı. kimi görür de bakamaz. Hı -hı. Işte, kısacası. Görür de bakamaz abi. <gülüyor> ama biraz tarz garip bozulur. Yani henüz anlamadım. Kayıtta dinlerken anlayacağım. Yani orada. görür de bakamaz, görür. Bakamaz, bakar göremez yani. Ha yani gözleri görmeyip görür yani. Görür ama aslında bakamaz. Bakamayabilir anladım. Yani bu arada şunu da söyleyeyim. Böyle müzik sevenler reklamı kötüsü olmaz. Cumartesi günleri geceleri 22.01 arası internet radyosu Radyo Ayna Radyo diye yazıyor. Radyo Ayna Tekin'le her telden programad altında yayın yapıyoruz. Dinlemek isteyen üyelerimize duyurulur. Hepinizi tanımasak da teker teker selamlıyor, saygılarımızı sunuyoruz. Ben birazdan programdan sonra reklam tahsilatı yapacağım. Yani artık. sizden yani o da büyük ihtimalle artık şey olur. Hani ya tramvaya bedava bindirirsiniz ya da İstanbul'a bir yere bedava gideriz. Kesin yani. oldu. Sözümün arkasındayım. Eyvallah yeter ki kabul edin deriz. Yani bir de. gün giderim yani böyle Konya'yı ya falan ben merak Var ederim. Var ya devlet istemediğim halde zorla benden şey alıyor yani. sağlık şey, sigortası adı altında. Hara çalıyor ya, sırf onun için Tekin Bey'i her ay alıp böyle onun acısını çıkarırsın geliyor <gülüyor> Ya yani sizin bir otobüs kartlarıyla ile ilgili da vardı ya, <gülüyor> aklıma ya vardı geldi. Ya. Neyse biz o zaman bir Türkiye tamam yapalım. Sizin hocam, istediğiniz buyurun. bir türküyü mi yapalım? İçinizden ne geliyorsa ben sizi tahdit etmeyeyim. Sefer Bey'in şu kedi anasını bir anlatalım o zaman. Biz ben biraz düşüneyim bu arada. Olmaz mı şöyle bir şey? Sefer Bey buyrun. Sefer Bey'in kıymetli dinleyenler evine geldik de eve girerken böyle ciyak ciyak bir kedi sesi duyuyoruz filan. Sefer Bey ben birkaç gündür bunu duyuyorum deyince sonra işte yöneticiyi aradı altta deponun anahtarını <gülüyor> gitti aldı ve devamını sizden dinliyoruz Sefer Bey. Kedi yavruları var depoda. Bir Aynen. değil birkaç tane. Birkaç tane 8-10 tane. Onlar bağırıyormuş. Bir iki tanesi ne yazık ki Yapıştırıcı falan koymuşlar fareleri için. Yeni yani. mi doğmuş bunlar? Yeni doğmuş muhtemelen çünkü daha iyi yavru. Bir de bir kediniz daha varmış o büyütüp göndermişsiniz onu. On <gülüyor> nasıldı? Ya o da bir gün. Ben dedim aslında Sefer Bey size bir takma takalım size Ebu Hureyre diyelim. <gülüyor> e Hani kediler durdu. babası hani sahibi vardı ya oradan. Yağmurlu bir günde küçük bir yavru kedi girmişti daha apartmana. Onu almıştım. Birkaç gün kaldı bende. Yani daha doğrusu ertesi gün bıraktım, acaba birisinin kedisi mi, annesini mi kaybetti diye. Bahçeye bıraktım. Ertesi akşam döndüğümde, gece yine kapıya geldi falan. Bir iki ay baktık işte kendimizce. Sonra köye gönderdik. Şimdi köyde gayet mutlu huzurlu Ama yaşıyor. Ama o bir iki aylık dönemde sizin ev planınızda evet. bir değişiklik evet, olmuş. Yani, yani normalde tek, tek yalnız yaşayan bir insan tabii, olan yalnız seferde... Yalnız yaşayan bir insan olmaktan çıkıp bir kediyle yaşayan bir insan. Ya <gülüyor> e, e, tabi halledir isterseniz sonuçta eve bir canlı almışsınız <gülüyor> ve bunun sorumluluğunda <gülüyor> sorumluluğu da sizde ve bu sorumlulukla hareket etmek zorundasınız. E, i̇şten e, döndüğümde ilk işim gelip kediye bakmak oluyor da <gülüyor> ile bir çocuk gibi. <gülüyor> Biraz tabii e, suyu yemeği falan var mı diye <gülüyor> bakıyorum selamet mi tamam sonra ben çıkıp gidip karnımı doyuruyordum. <gülüyor> İyi pamukçu. İyiymiş hocam ya sen. Evet, e Tekin evet, Bey. zaman kazanımız var ama buyurun hocam akabine ufak bir türküyle bağlayalım. Tabii, Olur mu Biraz milleti uyutmayalım diyorum ama uzun da güzel bir uzun aslında. Tükendim Tükendi Hatırıma sen geldin, kabuk tutmuş küllemişti yaramız. Yine bugün hatırıma sen geldin, ayrı. Hatırma, sen Ağzınıza sağlık. Evet, ee, Sonsuz teşekkürler Bey. ettim. Çok, çok Sayın teşekkür Mustafa ediyoruz. Bey ve Sefer Bey ağladığınız için. Bu biraz karamsar bir türkü oldu. Bir e, uzun hava oldu. Keşke böyle daha iç açıcı bir şey olsaydı yani. Ve sizin tasavvuf musikisiyle aranız var mı? Kasideler okuyoruz evet. Hadi ya. Hocam ya bir tane ilahi bir kaside bir şey alsaydık sizden çok güzel olurdu. Bu hiç karartıcı uzun havadan çok daha da iyi olurdu. Var mı aklınıza gelen hızlıca? Hey Allah'ım. Dee Ağzınıza sağlık işte gerçekten hani günün yorgunluğuna anlamına değecek bir eser oldu güzel oldu yani o Türkler de güzeldi ama karamsar kısmı olmasaydı daha iyiydi bu en azından hani güzel oldu iyi oldu anlam kattı bak şu dünyanın türlü türlü haline çare var. Sabredenim, gönül de gelir. Eyvallah ve bununla kapatıyoruz. Evet sonsuz teşekkürler katılımlarınızdan ötürü. Ee, Mustafa Bey'e Sefer Bey'e de teşekkür ediyoruz tekrar. Bizi teşekkür ediyoruz. için çok ederiz. Allah ısmarladık. Kendinize iyi bakın sayın dinleyenler. Evet kıymetli dinleyenler ve bir yüz yüze görüşmeler köşemiz daha son buldu. Yine yeniden birlikte oluncaya dek hoşçakalınız, esen kalınız. Allah'a ısmarladık. www.mbirgin.com Enlem ve Boylan 82 Haziran 2015. Bitti, esen kalınız. Enlem ve Boylan Hazırlayan ve sunan Mustafa Birgin. En çeşitli müzik yeteneği. Haziran 2015.